Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Bir isteyici vaki olacak olan bir azabı istedi <gülüyor> O azap kafirler içindir ki onu kendilerinden defedecek kimse yok. <gülüyor> o mearcin semavata yükselme vasıtalarının sahibi olan Allah tarafındandır. <gülüyor> Melekler ve ruh Cebrail. Miktarı sizce 50 bin sene olan bir günde ona arşına çıkarlar. Ey Resulüm şimdi güzel bir sabırla sabret. Ve Doğrusu onlar o azabı akıldan uzak görüyorlar. Halbuki biz onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış rengârek yün gibi olur. حَمِيمٌ Ve o günün dehşetinden bir dost bir dostun halini sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler fakat konuşamazlar. Günahkar kafir olan kimse arzu eder ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etsin. Ve ve ahlini, Ve Ve karısını, kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini Ve men Ve öyle ki yeryüzünde kim varsa hepsini feda etsin de ...sonra bu diyet onu o azaptan kurtarsın. Hayır. Çünkü o ateş derileri kavurup soyan... ...şiddetli bir alevdir. O ateş Hakk'a arkasını dönüp... ...itaatten yüz çeviren ve mal toplayıp da saklayan kimseyi kendine çağırır. <gülüyor> Şüphesiz ki insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Ona şer dokunduğu zaman feryat edicidir. Ona hayır dokunduğu zaman da cimridir. Allah yolunda sarf etmez, şükretmez. İlla Müslümanlar. Ancak namaz kılanlar müstesna. Alâdin hüm âla falatîhim daimû. O kimseler ki, onlar namazlarında devamlıdırlar. <gülüyor> ve onlar ki mallarında dilenen ve iffetinden dolayı dilenmeyip mahrum kalanlar için belli bir hak olan zekat vardır. O hakkı onlara verirler.'' <gülüyor> <gülüyor> ve onlar ki hesap gününü tasdik ederler <gülüyor> o kimseler ki onlar Rablerinin azabından korkanlardır inna azaba Rabbihim Çünkü Rab'lerinin azabı kendisinden emin olunmayan bir azaptır. <gülüyor> o kimseler ki onlar ırzlarını koruyanlardır. <gülüyor> Ancak kendi eşleri veya sahip oldukları cariyelerine karşı olan münasebetleri müstesna. Çünkü şüphesiz onlar bundan dolayı kınanacak kimseler değillerdir. O halde kim bundan ötesini ararsa... İşte onlar haddi aşanların tak kendileridir. Yine o kimseler, o namaz kılanlar ki, onlar emanetlerini, ve sözlerini yerine getirenlerdir. O kimseler ki, onlar şahitliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir. O kimseler ki, onlar namazlarını, şartlarına riayet, ve O'na devam ederek muhafaza ederler. İşte onlar, cennetlerde ikram edilmiş olanlardır. Öyleyse o inkar edenlere ne oluyor ki, onlar alay etmek üzere ayrı ayrı fırkalar halinde sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir. Onlardan her bir şahıs Naim cennetine konulacağını mı umuyor? Asla! Şüphesiz ki biz onları bilmekte oldukları şeyden bir damla hakir sudan yarattık. <gülüyor> Doğuların ve batıların Rabbine zatım üzerine yemin ederim ki Şüphesiz biz onların yerine onlardan daha hayırlarını getirmeye elbette gücü yetenleriz. Ve biz kudretinin önüne geçilenler değiliz. Resul artık onları bırak. Vaat oluna geldikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar. Oynasınlar. min ila O gün kabirlerden suratla çıkarlar. Sanki onlar dikili taşlara, putlara akın ediyorlardır. Kâsiyâtın adı sahûm, tarhûm Gözleri öne düşmüş bir halde kendilerini bir zillet kaplar. İşte bu tehdit olunup durdukları gündür.